İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Oskay. Ben Atos, Portos, Aramis ve Aret Vartanyan. O karakter olayını iyice arttırdık. Çok güzel. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da size sadece iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bugün çok özel bir gün. Zaten ee, şu ana kadarki programcıların hepsi gizlemeyi başardılar heyecanlarından ama Açık Radyo'nun koridorunda bugün bir şenlik havası var. Çünkü müzik 2'ye ayrılır. Bugün... ...birinci yaşını kutluyor. Evet, benim radyoya çıplak gelmiş olmam da... E, ...başka bir etki yarattı tabii. E tabii, İlksen Mavit'in az önce Açık Dergi'yi... ...Smokin'iyle tamamladı. Birazdan biz de programdan sonra koridorlara geçerek... ...bu birinci yıl kutlamalarına katılacağız. Çok özel bir e, liste hazırladık. E, hem bugünkü konumuzla hem... Yıl Tüm dönüm... konularla Yıldı Yıl dönümümüzle de ilgili şarkılar çalacağız. Bugünkü konumuz Mahir Ulga tarafından spor olarak belirlenmiş. Aa nefis bir konu. Ee, özel olarak bir spor dalı belirtmemiş. Biz de kendi aramızda kriketi seçtik değil mi? Kriketten bahsediyoruz. Evet, ben biraz önce düşünüyordum, beynimde bir şey kriketti dedim ki kriket olsun. Çok güzel. Ee, her zaman olduğu gibi e, konumuzla ilgili şarkılar çalacağız ve onların çağrıştırdığı her şeyden bahsediyor olacağız. Yine 52. program olması sebebiyle yaklaşık 2 aydır sürdürdüğümüz köşesi Bond Köşesi isimli James Bond müzikleri çaldığımız değerli köşeye de bu hafta son veriyoruz. Son bir Bond müziği çalacağız. Olağanüstü insan Pergel Kabil'in canlı cingılı eşliğinde ve önümüzdeki hafta artık ...başka bir köşe uyduracağız. Olur. Köşe uydurmak da en kolay işi zaten. E, bugün ilginçtir. E, bütün arşivim kolilerde olmasına rağmen... ...üç tane parça seçtim. Evet. Nasıl yaptım diyeceksiniz. Bana şu şarkıyı bul, bu, bu şarkıyı bul diye... Evet. En ensemde durarak. Evet. evet. E, birinci şarkımızla başlayalım istiyorsan. Başlayalım. E, bu parçayı bana... E, ...yıllar önce... E, sevdiğim gitarist arkadaşım Volkan Başaran tanıtmıştı. Al bak bu ne güzel demişti. Ben de alıp bakmıştım. Hatta dinlemiştim ve ne Gerçekten güzel olduğuna güzelmiş. karar vermiştim. Ee, en sevdiğim 10 şarkı listesinde bulunmaktadır. Ee, bir punk şarkıdır. Biz en sevdiğimiz 10 şarkı programı yapacaktık. Sonra onu 5'e düşürmüştük. Sonra aynı programı sıkıştırıp ikimizinkini 3'er şarkı yapmıştık. Değil evet. Mi? Oldu mu şimdi? O, o yüzden bu şarkıyı çalamamıştım herhalde. Evet. Hmm. O zaman şimdi... ilk üçte de değil ama buradan onu anlıyorum. Ee, yani o ilk üç hep değişiyor. Bir, i̇lk bir hep sabit olmak üzere. İlk bir. Evet. Hmm. Peki. Ee, bahsettiğimiz sanatçı, daha doğrusu grup, social distortion. Evet. Sosyal bozulma diye çevirebilir miyim? Yani hal ve gidişat diye de çevirebilirsiniz. <gülüyor> Güzel. 1996'da çıkarttıkları White Light, White Heat, White Trash isimli albümden Don't Drag Me Down isimli evet. şarkı. Beni Aşağıya Çekme. Beni Aşağıya Çekme. Var mı şarkı hakkında söylemek istediğin başka bir şey? Yani şarkı hakkında söylemek istediğim birkaç şey var ama bunlardan en önemlisi ya çok güzel bir parça bu ya. Evet. <gülüyor> ee, şarkı ile ilgili önemli bir not da ee, krikette sayı yapıldığı zaman e, İngiltere'nin her tarafında bu şarkının çalınmasıdır. Buyurun dinleyelim peki. The turn off. Social Distortion'un "Don't Drag Me Down" isimli e, eseri dinledik. Siz, e, gerçekten çok güzeldi. Siz bu enfes eseri dinlerken Tanjören stüdyonun içinde dans edip durdu ve şu anda e, müzik iki ayrılır nokta tamları e, bu dansın 10 saniyelik bir bölümü video olarak yüklenmekte. Ben bittiği zaman size haber vereceğim ki dinleyebilirsiniz. E, söz konusu blog e, geçtiğimiz 52 haftanın her birini içeriyor. Bu adamlar daha önce e, neler çalmışlar derseniz hem playlistler orada hem de eski bölümlerin tamamını dinleyebiliyorsunuz. Tanrı'nın bir takım e, başka saçma sapan videoları ve fotoğrafları eşliğinde. Onlar e, sanatsal gösteriler, e, happeningler. Happeningler, çok evet. güzel. E, Saçmayı anladım da sapan nedir? Saçma e, sapan diyoruz. yani. çatal şeklinde bir ahşap. E, Daha doğrusu da odun, odun parçası bulunur. Yani sapan nedir biliyorum da. Saçma sapan derken bu sapan saçma anlamında mı yoksa saçma sapan anlamında mı? Eğer ikinci dediğimse... Sapmak fiilinden geliyor sapan. Saçma, saçma olduğu için... sapan. Evet. Konudan Anladım. sapan yani gerçeklikten Güzel. Güzel. sapan anlamında. Güzel. Şimdi bir anlam mi? kazandı. Herhalde. E, bu arada bu kadar sanatsal... Ee, videolarından happeninglerinden bahsetmişken belki programımızın ilerleyen noktalarında e, alternatif e, büyük sanat olayımız küratoryodan da bahsedebiliriz. Ee, evet ya bunu biraz önce düşündük. Ee, tüm ee, dünya küratörleri bir araya gelseler ve bu insanlar için <gülüyor> bir büyük e, eser yazılsa bir arada bunu seslendirseler e, orkestranın değişik elemanları yerine değişik küratörler olsa... E, onlar e, orkestranın değişik e, elemanlarının e, görevlerini üstlenseler ses açısından Biraz önce e, açık dergi içinde zamansızda e, haber verilen e, neydi alternatif e, küratörlük ile e, ilgili bir Küre, e, Küratörlüğe alternatif yaklaşımlar Evet e, sen benden çok daha iyi hatırladın e, böyle bir et, et, etkinli, etkinlik etkinlik var çok yakında ee, bu haber sırasında aklımıza geldi Küratoryo ee, Değerlendirebiliriz Etkinlik derken böyle toplanıyoruz Hep birlikte delice et yiyoruz O anlamda mı? Hayır etten nefret ediyoruz ha, ete... et, Böyle bir kin durumu var Peki e, dinleyicilerimiz... Toto demişken diyorsunuz <gülüyor> Toto demişken Dinleyicilerimiz şu an itibariyle müzikhikiyerleri.tumblr.com'a girip e, Tanju'nun az önceki dansını izleyebilirler. Hatırlatmakta fayda var görsellik, müzik ikiye ayrılır için çok çok önemli. Şimdi Toto demişken çok yakında inanın tarihini hatırlamıyorum dünyaca ünlü gitarist Steve Lukather bir konser verecek İstanbul'da. Belki de bugündür. Bugün, o kadar, değil. O kadar bir şey Bugün değil ama yarın olması kesin. <gülüyor> Peki yani etkinlik takvimi de çok hakim olmadığımız belli oldu ama şimdi Steve Lukather buralara kadar gelmişken çok da sevdiğimiz bir gitarist kendisi ee, onunla ilgili bir şey çalmamak olmaz Diyerek. diye düşündük. Şahsen ben Amerika'ya gitsem Steve Lukather benle ilgili bir şey çalmasa bozulurum. Ee, Hatta ben Amerika'ya hiç gitmedim ve benim hakkımda bir şey çalın mı diye çalınmıyor diye çok bozuluyorum <gülüyor> o derece yani. O derece derken Fahrenheit değil, Celsius. Steve Lukather deyince akla tabii hiç e, bir saniye bir sektirmeden şey geliyor. Toto geliyor. E, Toto deyince de aklımıza gelen ilk şarkı Giorgio Porce oldu. Tabii müzik iki ayrılır manifestosu. Bu akla ilk gelen şarkıları çalmayı doğrudan yasakladığı için biz de size e, Faith Evans'ın eşlik ettiği Eric Benne çalacağız. O kadar. Hep bu da bizim. Beni, hep bu da bizim e, Steve Lukather'a e, hoş geldin. İnşallah Parmağımız bir daha gelirsin. E, hediyemiz olacak. Eric Benne ve Faith Evans'tan deniyoruz. George Porgy. Systematic It's just that I'm an addict For your love yeah. Girl mm -hmm. I'm not the only one that holds you mm -hmm. I never ever should have told you You're my only girl Never mm -hmm. should have told you I'm not the only one that holds you I never ever should have told you Ben'e ve Faith Evans'tan dinledik. Toto klasiği, George Porgy, Steve Lucater'a selamlarımızla beraber. Bu şarkı ile ilgili de herhalde aktarılabilecek en önemli not Erik Ben'e'nin bir aralar Halber'i ile evli olması. O kadar. Evet. <gülüyor> Yeter. Doğrudur. Toto demişken... Toto demişken spor hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Evet, isterim. bugünkü konumuza dönelim. Şimdi biliyorsunuz bitkiler... <gülüyor> E, i̇lk bahar aylarında e, bir takım sporlar gönderiyorlar havaya. Bunlar Mantarlar. Hava, spor, spor, bunlara spor deniyor. Mantarların ki ne spor denmiyor mu? Mantarlar havaya bir şey göndermiyorlar. Yere doğru gönderirler zaten. Peki. <gülüyor> Neyse, tamam, sen devam et. İşte bu sporlar havada uçuyorlar hı hı. E, ve e, bir takım e, diğer bitkilerre konuyorlar. Ve e, normal döllenme gerçekleşiyor. İşte spor e, doğaya bu şekilde yararlı bir şeydir. Eğer sporlar olmasaydı bitkilerin bir kısmı e, üreyemezdi. Yayıva, üreyemezdi, yayılamazdı. He. Spor hakkında söyleyeceklerim bunlar mı yani? E, spor hakkında söyleyeceğim çok şey var da yani en önemlisi bu gibi geldi bana bir anda. <gülüyor> bir anda derken biraz, biraz önce yani. Çok güzel. Peki, o zaman ben geçiyorum bir soru kişi. Şey. Kriket e, hakkında bir şey söylemem gerekirse, e, vegetarianların kriketi yemediği. <gülüyor> e, 2001 senesiydi sanırım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Raman isimli e, Hindistan asıllı İngiliz bir konuk profesör vardı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. E, işte yapısalcılık. ...anlattığı bir... E, ...derste... ...şöyle bir fıkra anlatmıştı... ...yapısalcılığı size en iyi bununla özetleyeceğimi... ...düşünüyorum diye... ...Afrika'da bir kabile... ...susuzluktan kırılıyormuş artık yani... ...inanılmaz bir kuratlık var... ...kabiledekiler öldüler ölecekler... ...her şeyi deniyorlar... ...büyücüler yağmur duaları falan filan ne yaptılarsa olmuyor... ...ve kabile reisi o savaşçı oğluna... ...diyor ki... ...yollara düş... ...ve e, bir yerlerden bize... Yağmur yağdırmanın bir yolunu öğren gel başkalarından. Ve çocuk kuzeye doğru yola çıkıyor. İşte günler, haftalar, aylar, yıllar. Ee, çocuk geri geliyor ve işte çok mutlu. İşte kabilesinin geri kalanını kurtaracak. Çünkü yağmur yağdırmanın yolunu bulmuş. Anlat bakalım diyorlar. Ne oluyor? Ben diyor kuzeye doğru yürümeye başladım. Büyük denizi geçtim. İşte yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. En sonunda diyor yemyeşil bir yerlere geldim. Ve orada diyor insanlar yağmur yağdırmanın müthiş bir yolunu bulmuşlar böyle beyazlar giyiyorlar diyor ee, ellerine tahta sopalar alıyorlar ee, yere böyle işte bir avuç büyüklüğünde toplar koyuyorlar o toplara vurmaya başlıyorlar hepsinin kafasında şapkalar var kadınlar kenardan <gülüyor> seviyor. erkekler o toplara vuruyor ve bunu yapmaya başladıkları anda günlerce yağmur yağmaya başlıyor. <gülüyor> Hiç komik bir fıkra değildir ama işte yapısalcılık dersinde çok cuk oturduydu. Benim de kriketle ilgili anlatmak istediğim budur. Ee, anlattınız iyi oldu diyemeyeceğim ama fakat anlatmasaydınız daha iyi olmazdı. Evet, buradan da. E, prof ben biraz anlaşılması. Profesör Ramana sevgilerimle. Ee, şimdi sırada e, çok önemli bir parçanın çok önemli bir yorumu var. Evet. Sizin bu konuda diyeceğiniz şeyler vardı, notlarınız vardı şimdi Allah bilir. Var. Ee, söz konusu önemli parça Autumn Leaves yani Güz Yaprakları. Ee, 1945'te e, Fransa'da e, Joseph Kosma tarafından yazılmış e, sözleri de Jacques Prévert tarafından yazılmış bir e, şarkı bu. Orijinalinin ismi Ölü Yapraklarmış. Sonra nasıl oldu da. E, Güz yapraklarına. Jacques Prévert de e, en sevdiğim Fransız şairlerden biridir bu arada. Öyle Onu mi? Söylemek isterim. O yazmış ölü yaprakların sözlerini. E, 1946'da e, Yves Montan bir filminde kullanmış şarkıyı. E, şarkının asıl caz çevrelerince tanınması 1950'de Edith Piaf'ın hem Fransız hem İngiliz versiyonunu. E, İngilizce pardon. Ee, versiyonunu kaydetmesiyle oluyor. The Big Show isimli radyo programı için yapmış bunu. Ee, tartışmasız herhalde en başarılı versiyonu Miles Davis'in e, coverı diyebiliriz. Değil mi? Ee, evet. Bir açıdan öyle. öyle Ama mi? biz onu çalmayacağız. Biz onu çalmayacağız. Ee, şimdi Autumn Leaves e, herhalde jazz standartları içinde en çok yorumlananlardan biridir. Evet, dünyanın en çok coverlanan şarkısı olabilir. E, e, ve benim de e, standartlar içinde en sevdiğim standarttır. E, çok yenilerde e, Eric Clapton'ın Clapton albümünde e, yorumlandığını, coverlandığını gördüm, dinledim. E, çok çok hoşuma gitti. Baya yeni, 2010 tarihli söz konusu evet. albüm. E, çok beğendim. Yani e, var olan en iyi yorumlarından biri diyebilirim. Ee, bunu ben e, Bu parçayı Bu yorumunu e, Dinleyicilerimizden e, Son zamanlarda e, Böyle bir parça ihtiyacı olduğunu düşündüğüm Tanju Eren'e armağan etmek istiyorum <gülüyor> Güzel ee, Diyeceğim bu kadar Peki o zaman e, Tanju Eren için gelsin Eric Clapton'ın 2010 Tarihli Clapton albümündeki yorumuyla Autumn Leaves The fallen leaves Drift by my window Altyazı to autumn leaves, start to Eric Clapton'dan Autumn Leaves dinledik. E, olağanüstü. Gerçekten. Yani iki, i̇ki olağanüstü. E, herhalde yani bir, biraz önce de konuşuyorduk. Dinleyicilerimizle de paylaşalım diye söylüyorum. E, çok çok uzunca bir süredir Eric Clapton'un son işte 10 albümünü kastediyorum belki. Çaldığı en iyi gitar. Bence Ve en iyi vokali. Evet. Ki Eric Clapton'un vokalinden e, hiç Hazretmediğimi her fırsatta dile getiriyorum. Ee, bayağı iyi. Peki, o zaman e, neşeli havamıza geri dönelim çünkü müzik iki ayrıların birinci e, yaş günü. 52. programımız yapıyoruz bugün. Ee, evet, e, radyonun dışında e, halk toplanmaya başladı. Aşağıda şarkılar söylüyorlar. Evet, buraya kadar Ateşler gelelim. yakılmış. Çok teşekkür ediyoruz gelen herkese. Ee, güvenlik zorlanıyormuş bayağı insanları dışarıda tutabilmek için ama... ...birazdan biz de inip evet. kalabalığın içine karışacağız zaten. Ee, gel şöyle bir şey yapalım. Ee, ara sıra yaptığımız üzere bir ödüllü soru soralım. Ee, birinci yaş günümüzle ilgili. Ee, bugün 52. program. Ee, kimseyi kandırmayalım. Aslında 50. programımızı yapıyoruz. Çünkü... Ee, Yanlış hatırlamıyorsam 25 ve 48 ya da 49 numaralı programları elimizde olmayan sebeplerle yapamamıştık. Ee, ama 52. haftamızdayız. 50. programımızı yapıyoruz. Tam bir yıldır bunu yapıyoruz ve e, ara sıra ödüllü sorular soruyoruz. Ödülde genelde program jingle'ımızın e, hiç editlenmemiş orijinal versiyonu. Yani radyoda hiç duymadığınız bir versiyonu. Evet, Oluyor. E, bu versiyonda ekstra ne var diye merak edenlere ne yok ki e, aklınıza gelmeyecek şeyler var. <gülüyor> Hiç tahmin etmeyeceğiniz şeyler var. E, sorumuz şu. biliyorsunuz ki müzik iki her hafta bir konusu var. E, i̇lk başlarda biz kendimiz belirliyorduk bu konuları. Daha sonra Mayil Gaz elimizden aldı bu yetkiyi ve Programdan 10 dakika önce gelip haber veriyor. Bugün bundan bahsedeceksiniz diye. Evet, Aslında programa ilk başlarken programın adını bir konu, bir konuk diye düşünmüştük. Fakat daha önce yapıldı dediler. O yüzden <gülüyor> müzik ikiye ayrılır diye hemen bir alternatif üretmek zorunda kaldık. Bugün hariç, bugün daha sıra gelmediği için muhtemelen her programda o günün konusu hariç değindiğimiz bir konu daha var. Tamam, biliyorum. Bir cümleyle de olsa <gülüyor> Bir cümleyle de olsa mutlaka bahsettiğimiz En azından Tanju'nun araya sokuşturduğu bir konu var O konuyu bize mail atan e, Önümüzdeki yarım saat içerisinde Dinleyicilerimizin hepsine e, Jingle'ımızın editlenmemiş halini göndereceğiz E-mail adresimiz ayrılır at gmail.com Programın o haftaki konusu dışında Mutlaka bahsettiğimiz O Gizemli ve bir türlü sonuna kadar açıklayamadığımız konu nedir? Bir şey soracağım. Ben dinleyici sayılıyor muyum? Sen dinleyici sayılıyor Tabii musun? çünkü şey ben de mail atacağım daha bir sene oldu. Hala şu uzun versiyon bende yok. Ben dinleyemedim daha onu. Uzun versiyon sende nasıl olmaz ki? Ya. Çünkü e, biz programı yapmaya karar verdiğimiz zaman ben onu sana mail atmıştım diye hatırlıyorum. Biz bundan jingle yapmak istiyoruz diye. Ay Allah, ben onu Didem'e mi verdim? Ben de yok de kalmadı değil, mı? Belki de Didem'e Görüyorsun, 60'dır. öyle bir versiyon ki radyo içinde kapışılmış. <gülüyor> ve Gerçekten de elimden Aa, almış Aynen öyle. Ee, sen dinleyici sayılmazsın ama. Üzgünüm. Ya. Üzgünüm. Ee, ama o versiyonu tabii ki e, sana vermek bizim için bir onurdur, şereftir. Teşekkür ederim. Evet. Ee, bayanlar Baylar, Olağanüstü Fikmek insan Feryal zaten. Kabil'i dinlediniz... Ee, Dur, seni mikrofonda yakalamışken hemen bir sonraki köşemize geçelim o zaman. Hmm, geçelim mi? Hazırlık mı yapman gerekiyor? <gülüyor> bir düşüne geçelim de bu sefer bir değişik olacak. Emin misiniz? Eminiz, eminiz. Nasıl olsa son kez yapıyoruz. Bir, sürprizli bir şekilde bitmesinde hiçbir sakınca yok. Bir, ben bir giriş konuşması yapabilir miyim? Tabii, tabii. Lütfen. <gülüyor> evet, programın başında da belirttiğimiz gibi birinci yılımızı tamamlarken... İki aydır sürdürmekte olduğumuz e, köşemize de son veriyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni saçma sapan bir köşeye geçeceğiz. Bugün bitirdiğimiz köşenin adı Köşesi Bond Köşesi. E, Sibel Özdoğan'ın mimarı olduğu bu köşede size en iyi James Bond müziklerini e, çaldık. İyi Bond müzikleri bitti. E, kötü, dolayısıyla köşede bitti. Dolayısıyla köşede bitti. Evet. Var tabii ama Nobody Does It Better gibi korkunç şarkılar çalmaktansa yani, köşeyi bitirmek daha mantıklı. Tabii bundan sonra e, iyi şarkılar olmadığı için hafif bir e, dönüş yapmamız gerekecekti. E, o dönüşü yaptığımız zaman da artık köşe köşe değil köşe band olacaktı. <gülüyor> of, peki. E, her zaman olduğu gibi köşenin jingle'ını hatta kendi deyimimizle canlı jingle'ını olağanüstü insan Feryal Kabil'den dinliyoruz. Köşesi, bond köşesi. Lifer Yal bu iki dakikalık jingle için çok teşekkür ederiz. Son bölüme de bu yakışırdı Rica gerçekten. Rica ederim. Muhteşem oldu, çok sağ ol. Ne demek. Dinleyicilerimiz de eminim birazdan yapacağımız şeyden çok hoşlanacaklar. Köşesi, bond köşesinde... Şimdiye kadar Gladys Knight'tan Tina Turner'a, Tom Jones'tan AHA'ya kadar, Duran Duran'a kadar bir sürü çok önemli sanatçıyı evet, ağladık. Evet, John Paul Sartre'dan Gandhi'ye işte. <gülüyor> Keşke <gülüyor> hep, hep, hep, gülüşümü verseydim, <gülüyor> öldürdünüz burada <gülüyor> beni. <gülüyor> hep, hepsini andık. E, bütün bu sanatçıların yanında sürekli adını andığımız biri vardı. John Berry. Ah be, bu ödüllü soru olurmuş. Bu da evet ödüllü soru olabilirdi. Keşke bunu da sorsaydık. Ya. Neyse haftaya sorarız belki <gülüyor> Değil mi? Ödüllü cevap olsun <gülüyor> Değil mi? Bu, ce bu cevabın <gülüyor> sorusunu bilen ilk kişiye Ediklenmemiş <gülüyor> İlk cevabı John Barry olabilir ee, John Barry, James Bond serisi Film serisini kastediyorum ee, Başladığından itibaren Yanlış hatırlamıyorsam 13-14 film boyunca ee, Programlardan bir tanesinde söylemiştik Hangisi olduğunu şu an hatırlamıyorum James Bond müziklerini yapan beyefendi kendisinin bir güzel özelliği de James Bond'un her filmdeki ana şarkısını da o film için seçilmiş sanatçıyla birlikte yazıyor olması, hepsinde aynı havanın esiyor olmasında buna borçluyuz zaten. Peki bu hangisinin kiydi mesela? Bu biraz önce dinlediğimiz. Evet. Mi? Bu biraz önce dinlediğimiz James Bond. Theme idi ee, İlk James Bond filmi için yani 1962'de çekilen e, Dr. No için yazdığı ve daha sonra Bütün Bond filmlerinde de kullanılan e, Ana James Bond şarkısıydı Biz de e, Böyle bir jingle geleceğini Bilmediğimiz için e, Köşeyi kapatmak için olabilecek En iyi e, müziğin Bu olduğuna karar vermiştik O yüzden şimdi son kez köşesi Bond köşesinde Bugün e, John Barry dinleyeceğiz James Bond ee, Team. 1962'de yazdığı James Bond film ile Bir an sesini bekledim sonunda bir kere daha geçecek. Sen... Ya bu şarkı çok güzel. Bir kez daha dinlesek mi acaba? Olabilir. Neden olmasın? İstiyor musun? Hayır, hayır. <gülüyor> e, Jingle'a çok benziyor yalnız değil mi? Hemen hemen aynısıydı. Ya e, aradaki yedi farkı bulana istersen <gülüyor> <Evet. gülüyor> jinglımızın editlenmemiş kopyasını gönderelim. Evet e, radyolarını yeni açanlar için ödüllü sorumuzu tekrarlayalım. E, bir senedir her programda o haftanın konusu dışında bahsettiğimiz ikincil konumuz nedir? Fakat e, radyosunu yeni açanlar diyorsun ya Hı -hı. düşünsene o nasıl e, kadersiz şanssız bir insandır ki radyosunu yeni açıyor ve bu programa denk geliyor. İşte herkes şanslı olmuyor. Evet. Ee, sırada ne var? Sırada programı yapmaya başladığımızdan beri sürekli çalmak istediğimiz ama nedense birinci seneye kadar e, bir türlü yapmadığımız. Bunun için herhangi bir sebebimiz de olmayan. Kişisel biz, sebepler hani, var diyebiliriz. Di, diyebiliriz. E, garip bir şekilde en çok istek alan... E, en çok isteklediğim şimdiye kadar bu 52 haftada 5 tane istek mailı geldiyse, 3 tanesi 4 tanesi bununla ilgiliydi zaten. Senin eski dostun, bizim de eski abimiz. Yavuz Çetin'den bir şey çalacağız. 2001'de çıkan Satılık albümünden benimle Uçmak ister misin? Niye seçtik. Evet. Belki de Yavuz Çetin'in yazdığı en iyi parçalardan biri benim. ...kanaatimce. Ee, biraz önce Eric Clapton için söylediğim... ...şey söyleyeceğim. Ee, çaldığı en iyi... ...gitar da diyebilirim. Ee, yani benim, can, canlı performanslarında... ...çok acayip şeyler yaptığını... ...görmüşlüğüm var ama... E, ...en azından kayıtları içerisinde söylüyorum. Çok acayip gitar çalıyor bu şarkı. Evet, yani e, eğer Clapton'la... ...aynı sahnede olsalardı... E, Clapton'ın biraz üzüleceğini... <gülüyor> ...düşünüyorum. <gülüyor> Olabilir. Peki... Benimle uçmak ister misin Yavuz Çetin? I'm I can go. Konuşmak ister misin? Yavuz Çetin'den dinledik. Evet e, yıllar önce e, Yavuz'la Hayal Kahvesi'nin sahnesinde Şebnem ve Nimet için çalarken e, böyle yan yana çalarken dönüp bana bir şey söylemişti. Şu anda kızlar bizi duyuyor demişti. E, umarım e, bu akşam da Yavuz bunu duymuştur. Umarım. Peki e, bu haftada... Bize ayrılan saçmalama <gülüyor> süresinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, öncelikle bir senedir bizi burada ağırlayan Açık Radyo'ya teşekkür edelim. Çok teşekkürler. Bu, bu teşekkürlerin en büyüğü hiç tartışmasız e, Jacques Cohen'e gidiyor. Evet. E, Nişantaşı'nda beni yolda çevirip hani program yapıyordunuz oğlum gelsene <gülüyor> dediği için e, kendisine de selamlarımızı yolluyoruz ve bütün Açık Radyo ailesine teşekkür ederiz bize bir senedir katlanıyorlar ee, öyle görünüyor ki hayatlarından memnunlar çünkü önümüzdeki yayın döneminde de burada olmaya devam edeceğiz. Evet e, fakat önümüzdeki yayın döneminde çok büyük değişikliklerimiz var e, mesela normalde e, 52 haftadır daha doğrusu 50 haftadır e, Güray sağda ben solda oturuyorum. E, fakat yeni yayın döneminde görsel bir değişiklik olması açısından yerlerimizi değiştireceğiz. Tabii. E, ayrıca şimdiye kadar Güray, Oskay, Tanju ve Eren olarak sunduğumuz programı e, gelecek altın itibaren Güray, Oskay, Tanju ve Eren olarak dört kişiye çıkaralım diyorum. Evet, e, devamlı e, konuk çağırıyoruz. E, gerçi kendilerine e, ilk başta konuklarımızın kim olduğunu söylüyorduk. Bundan başlayalım. E, bir süre önce konukları takdim etmeyi de kestik. Fakat sanılmasın ki e, stüdyomuzda konuk yok. Her zaman ünlü bir konuğumuz var. Evet. E, e, önümüzdeki yayın dönemi artık konuk çağırmayacağız, ruh çağıracağız. <gülüyor> e, bunu <gülüyor> da buradan da, o, belirtelim. O da güzelmiş. Peki, e, kimse mail atmadı ödüllü sorumuza. O zaman ceza olarak sıradaki parçayı çalalım Tamam, ben e, o ödüllü sorunun cevabını söyleyeyim mi? Söyle bakalım ee, 50 haftadır her hafta programın o haftaki konusu dışında bahsettiğimiz ikinci konu neydi diye sormuştuk ee, Doğru cevap akvaryum ve akvaryumculuk olacaktı Herkesini de kabul ediyorduk ee, Ve jingle'ımıza hediye çektik. ama hiçbir dinleyicimizden bir kere daha kontrol ediyorum mailları ama Bakıyorum yok gelmemiş bir şey Tamam ne yapalım e, akvaryum ve akvaryumculuk e, Bir insanın hayatındaki e, Farkına varması gereken <gülüyor> Önemli şeylerden biridir e, Akvaryumculuk hakkında bilgisi olmayan Bir insan hayatta başarı elde edemez e, Şu anda Bir Geride bıraktığımız bir sene film şeridi gibi gözüm önünden geçiyor. Senin mikrofonu masaya doğru yaklaştırıp çizerek e, akvaryumculuk anlattığın program geldi aklıma seyircilerin. Ben sonra kaydını dinledim ee, o programı. Sadece kalem ve kağıt hışırtısı geliyor. Bakın bu program çok değişik bir şey yapacağım. E, dinleyicilerimiz lütfen ve kulaklarını açsınlar. Akvaryumculuğu pandomimle anlatıyorum. Bakınız. Gerçekten olağanüstü bir tecrübeydi. Evet. Sanırım bütün dinleyenlerimiz de bizle e, aynı fikirdedir. Şimdi. Son bir şarkı ile veda edelim. Evet. Gidelim. E, Black Sabbath, e, Heavy Metal e, ve hardin Heavy janresinin e, en bilinen, en e, büyük gruplarından biri. Janresidir diyebilir miyiz? Deriz. <gülüyor> Peki. Hatta Janjak Rusuz'dur diyebiliriz. Peki. Peki. E, ...mühim olan Rus güzelliğidir diyebiliriz. Ne güzel dediniz. E, şimdi bu albümün şöyle bir özelliği var. E, Black Sabbath'ın... E, ...çeşitli solist denemelerinden sonra... ...özellikle Ozzy'den ayrıldıktan sonra... ...kalkıyorlar bunlar Deep Purple'ın efsanevi e, solisti... ...Ian bir albüm yapmak istiyorlar. E, ve hakikaten yapıyorlar da. Ian Gillen, e, ...kendisine bu albümün bitmiş kopyası gönderildiği zaman... E, Mix'i hiç beğenmiyor çünkü kendi sesinin oldukça geride olduğunu ve hiç duyulmadığını düşünüyor. E, ve bu albüm hakkında çok kötü konuşuyor. E, albüm de aslında Black Sabbath albümleri içinde en az sevileni. E, yani e, diskografi içinde en az yıldız alanı, hiç <gülüyor> listelere girmiş parçası yok falan. Fakat e, albümle aynı adı taşıyan parça e, çok e, müthiş bir parça. Ben de e, dinleyicilerimizi cezalandırmak için Black Sabbath'ın, bu belki de herkes tarafından bilinmeyen albümünden e, bu parçayı seçtim. Çok iyi etmişsin. Veda etmek için birinci yılımıza daha iyi bir parça olamazdı diye düşünüyorum. Evet. E, i̇smiyle de e, göz, göz kırpacak önümüzdeki hafta başlayacak olan ikinci senemize. E, bir senedir bizi dinlediğiniz için siz dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. E, ben Güray Özgay Ben Tanju ee, Ve e, masada her zaman olduğu gibi olan olağanüstü insan Feryal Kabil ile beraber müzik iki yargıların birinci senesinin sonuna geldik önümüzdeki hafta e, Bir değişiklik yapıp ikinci senesiyle devam edeceğiz programımıza Güzel fikir Şimdi Black Sabbath'ın 1983'te çıkarttığı Born Again albümünden aynı ismi taşıyan bir radyo, bir radyo klişesiyle de bitiriyoruz Aynı ismi taşıyan eserle bitiriyoruz Born Again iyi akşamlar İyi akşamlar i̇yi.